2027 numaralı konu, Muaz bin Cebel, radiyallahu anha, in ihlası övmesi, Hazreti Ömer bir gün Muaz bin Cebel'in yanından geçti ve ona, ey Muaz, bu ümmeti ayakta tutan şey nedir, diye sordu, Muaz, radiyallahu anha, buna şöyle cevap verdi, bu ümmeti üç şey ayakta tutmaktadır ki bunlar kurtarıcıdırlar, birincisi ihlastır ki bu insanın fıtratında vardır, ikincisi namazdır, namaz dinin direğidir, Üçüncüsü ise taattır, emirlere uymaktır, ki düzen bununla korunur. Bunun üzerine Hazreti Ömer, doğru söyledin ey Muaz, diyerek oradan ayrıldı. Onun gidişinden sonra Muaz, radiyallahu anha, yanında oturanlara sanki Hazreti Ömer'e hitap ediyormuşcasına şunları söyledi. Ey Ömer, senin senelerin, halifeliğin, diğerlerinkinden daha hayırlıdır. Çünkü senden sonra ihtilaf ve çekişmeler olacaktır. Bu olaydan az bir zaman sonra Hazreti Ömer şehit edildi.